Fina astaghal hadis kitab Allah, ve khair al-hadi hedi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ve şer al-umur muhdeşatı ha, ve kula muhdeşat beda, ve kula bedağatın zlala, ve kula zlalaatın fil nahr. Babu vujub amrı ahlı hi ve auladı hi sâir taala. Ailesine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 buluğa erdiğini gösteren alametler henüz onda yoksa, ihtilam olmamışsa, kol, koltuk altında, habiret mahallinde tüyler bitmemişse, bu çocuk 15 yaşına kadar çocuk olarak Adediniz sayılır. 15'e bastıktan sonra artık bu buluğa ermiştir. İşte mesela kız hayız görmemiş. Yaş olmuş 15-16. Ağla görmemiş, işte ya bu artık buluvermişler. Fakat mümeriz çocuk, hayır deden. Fakia ayrı ayrı tarifler getiriyor işte, nohutu, mercimekten ayrı. Aslında her şey böyle işir. Yani. çocuğu gönderdiği zaman git, iki, iki buçuk kilo toz şeker al dediğin zaman alabiliyorsa mesela, onu ben söylüyorum. Bazı Bazenlerden de duyuyorum tabi de. Yani ayet edecek yaşa gelmiş bazı şeyleri. O yaştaki olan çocuklara diyor ve ra'iyyetinde, yönetiminde olan insanlara Allah'a itaat etmeyi emretme bahsi. وَنَهْيِهِمْ عَنِ الْمُخَالَفَةِ Allah'a isyan etme, muhalefette bulunma konusunda onları yasaklama bahsi. Yani böyle bir görevimiz de var. Bak bize müellif, imam ne bunu nasihat ediyor. Yani çoluğuna, çocuğuna, hanımına ne yap? Nasiyette bunun Az sonra gelecek, namaz, 7 yaşına geldiği zaman çocuğumuza namazı emredin diyor. Allahü Alem. Böyle mi? Ve onlara Allah'ın dinine muhalefet etmekten de alıkoymak gerek. Ya çocuk ya boş ver bu saç işi şey olmaz. Ya çocuk o namaza kalmaz. Ya yazık 7 yaşındaki çocuk şimdi bu kış günü sabah namazını mı kaldıralım? Diyerek merhamet sahibi olduğunu iddia eden gaddarlar var. Aynı yedi yaşındaki çocuğu sabah köründe, kışında, çamurunda okula gönderiyor, çalışmaya gönderiyor. O zaman o çocuğa yazık değil. Ama sabah namazda kalktığında uysun, Yatağından ayrılmaz. Yani insanlar böyle değil mi arkadaşlar? İçeriden izle görüyorsunuzdur yani. Dindar, hatta dindar insanlarda bile. Ben tanıyorum. Adam çocuğunu zorla okutuyor. Okuyacaksın. Çocuk diyor ya baba cuma namazına gidemiyoruz. Oku uzun. İşte ne kadar tersine dönmüş. Görüyor arkadaşlar? Ve adam sen de Allah'ın huzurunda bu çocuğun kılmadığı namazlardan dolayı sorguya çekileceksin. Eğer bugün seni rahatsız etmiyorsa çocuğun bu yedi yaşındaki çocuğun ya bu çocuk ne olacak? Hafız nasıl yapacağız bunu? Kur'an okumayı öğrenecek mi? Rahatsız etmiyorsa bir ki o çocuk yarın karşına yamuk bir adam olarak çıkacak. Kemen olarak söylüyorum.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 Sonra ya, bu çocuk niye böyle oldu? Anası olsun ki. Ve ta'dîbihim ve مِنْ men'uhum min irtikâbin Yasaklanmış Allah'ın nehyetti şeylerden onları alıkoyma ve bu konuda onları edeblendirme, te'dib etme bahsi. قال الله تعالى: "وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا" وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ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 Parkta büyümüş, bahçede büyümüş. Sinemaya götürmüş babası, McDonald'sa götürmüş. Yedi yaşına gelmiş, bak kızım, bak oğlum. Bundan sonra namaz kılacaksın ha. Nasıl kılacak bu çocuk namazı? Ya geç kalmışsın. Olay böyle bakınca geç kalmışsın. Bazıları şimdi diyordur ki ya yedi yaşında da çok erken. Ya hocam şimdi hele bir büyüsün şöyle bir onanık on iki yaşına gelsin yerinde hani de var. Yani yedi yaşında bu işe başlayan geç kalmış demek. Yani çocuk dört yaşından itibaren, üç yaşından itibaren eğitime başladıysa eğer, subhaneke Elif, B, T, T Elhamdülillahi Rabbil alemin. Çocuk yedi yaşında. Oku bakayım Fatiha'yı. Elhamdülillah Rabbim. Oku. oku bakayım tahiyyat. Oku. He, bak şimdi oğlum bak kızım. Bundan sonra artık sen <gülme> namaz kılma yaşına geldin. Sana namaz kılmanın emrolunduğu yaşa geldin. Bunun bekçiliğini de bunun görevini de ben yapacağım. Diyerek çocuğa 7 yaşından itibaren namaza alıştırmak lazım. O dedi ki yani senin kendinde buna bir azim buna bir hırs yoksa çocuğun da hayli hayli bir hırs olmaz. Allah taleple diyor ki ailele namazı emret. Yani ibadetlerde bir mücadele lazım arkadaşlar. Sabır lazım ibadetler o kadar hemen bir lahzada bir anda yaptık bitti değil ömür namaz kılıyoruz Şeytanın vesveseleri var. Gaflet var. Sabır gerektiriyor. Ya göllezî nâmenûkû enfuzakum ve ehlikum nâra. Ey iman kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun. <gülüyor> yani bir kadın, bir çocuk ne yapabilir? Kendi yaptığı hatasıyla seni de ateşe sokabilir.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 derslere gelemeyen, sohbetlere gelemeyen, ipin talep edemeyen, hanımla beraber sinemaya alışverişe gidip vakit harcayan tafiller de var. Maalesef. Ne kendini ne hanımın ailesini ateşten koyuyor. An-ebi Hurayyat radiyallahu anhü kal, Akadel Hasan ibn Ali radiyallahu anhü ma temraten min temri sadaka. Peygamber aleyhisselatü vesselamın torunu Hasan radiyallahu anhuma Sadaka olarak ayrılmış, sadaka olarak verilmesi gereken hurmalardan bir tanesini alıp ağzına koydu. Ve zaala fi fi. Feqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kah kah. Teminden baktı şimdi kah. Yani irmi biha. Çıkarazından. At onu. diye ses ettiz Niye?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 Selefli bir soy. Hiye innemâ hiye evsâhun nâs. Çünkü sadaka, zekat nedir arkadaşlar? Evsâhun <gülüyor> nâs. Malın insanların kiri. Adam onunla malını ne yapıyor? Sıkıyor, pisliğini çıkartıyor. Çünkü o çıkardan zekat malını ne yapacak? Temizleyecek. Diyor bize helal değildir. Bakın Aleyhisselam Hasan çocuk. Küçük. Canı hurma çekmiş. Onu şimdi engel olmuyorum. Ağzının yanında demiyor da sitirsin. Çıkaram ağzındakini. Ona öğretiyor. İkinci rivayet anabi Hafs, ibn Salama, Abdullah ibn Asad, Rabbi Rasulullah sallallahu aleyhi gulamen fi sallallahu aleyhi Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın jo terbiyesini almış bir küçük çocuktum diyor. Aleyhissalatu vesselam'ın yanında وَكَانَتْ يَد۪ي تَت۪ي شُفِي صَحْفَ Elim diyor, tabakta, tepside diyor, ileri geri, sağ sola uzanıyor. Küçük bir çocuk, yemek yeme adamından habersiz. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهُ سَلُ اللّٰهُ وَلَيْهِ سَلَّمْ Diyor ki <aleyhisselam>, ey evlad سَمِّ اللّٰهَ تَعَالَى Bakın çocuğa oturmuş aletle eğitim ediyor. Önce Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Onun neyeye başlarken bismillah demeldir. Ve kul bi yeminik sa'il ve kul mimma yalik al-dunya.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 Öğretirsen, mükafatlandırırsan, gezalandırırsan, artık onun için hayatında ne olmuş olur bu? Namaz, bir vazgeçilmez olmuştur. Üçüncü rivayet, Ali İddi Amar radıyallahu anhüm ve kal, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yekul kullukum râin ve kullukum mes'ûlun an râiyyetihi, el-imâm râin ve mes'ûlun an râiyyetihi, ve râculu râin fi ehlihi, ve mes'ûlun an râiyyetihi, والمره راعيه فِي بَيْتِ زَوْجِهَا ومسؤوله ان رعايتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول ان رعايته وكلكم راع ومسؤول عن رعايته متفق عليه. قال سيدنا انس انت اولستك. روى حديث ان Hadi kızım namazını kıl. Ve hum ebnâ'u sebe'i Kaç yaşındayken? 7 yaşındayken. Yani yedi yaşında başlayacaksın. Az önce dedi ki ya. Ve ve hum ebnâ 10 yaşındayken namaz için onları ne alın? Dönün, onlara vurun. Tabi dönmenin iyi var. Ölçüsü var. Yani çocuğu edep edileceksin, teedip edeceksin. <gülüyor> Çocuk bakar ki, babam benim namaz kılmadığımı görürse <gülüyor> beni ne avar? Döver ya da kızar. Cezalandırır. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَذَاجِعِ Yataklarını ne yapın onların? Hayır. hayır. Hedeb, avar. Bu insanlık bir sürü problemlerden boğuşuyor. Yok geylik, yok homoseksüallik, yok o. Altında yatan, millet neden bir diyorlar ki, okursanız, psikologlar da bunu söylüyor. Diyor ki, 50 bir yaştan sonra çocuklarınız diyor, kız erkekse odalarını ayırın. Ayrı odalar dersinler. Bakın bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 14. İseminiz olmuş. Yataklarını ayırın demiş. Şimdi hadis ve son hadis, bu babın son hadisi. Anabi Furayta Sebre bin Ma'bed el-Cüheni öğretin? 10 yaşındayken de o çocuğa ne yapın? Değil Rivayet, Ebû Davud'un rivayeti, Tirmizi'nin rivayeti. Evet. Konumuzdaki hafta Allah nasip ederse, "Bâbu Hakkil Câri ve'l-Vasiyeti bih." Bu bahsi alacağız. Komşuluk haklarını komşularla iyi geçinme hususuna değineceğiz. Allah-u Teala okuduklarımızla amel etmeyi, amellerimizi onun vecihine halis kılınan salih amellerden eylemesini siyaz ederiz. Subhanıkillâhu'na <gülüyor> <gülüyor> ve